Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya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 وَلَا تَتَبَدَّلُوا بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا كَانَ حُوبًا Yetimlere mallarını verin.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 Zalike edna Ella Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip Onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız Onları değil size helal olan başka kadınlardan ikişer üçer, dörder olmak üzere nikahlayın Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve fe in lekum an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 Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. <gülüyor> فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فطيرا bil'ma'ruf faiza dafa'tum ilehim yetimleri deneyin evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zamanda yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إِلَّمْ يَكُنْ Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kızsalar, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır.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 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ şurakâ fi's eğer çocukları yoksa karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olursa üçte birde ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendirir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. TİLKE HUDUDULLAH men YUTAILLAH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 Ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى الْمَوْتُ يَجْعَلَ لَهُنَّ Kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye, veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, dışarı çıkarmayın. <Sessizlik>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 Allah katında makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip, sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Ta yoksa makbul tevbe kötülükleri günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. Ya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 Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almışken onu nasıl geri alırsınız? Böyle. Geçmişte olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur. <gülüyor> Fail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 Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ve men lam yastati' minkum tulan en yankihu'l muhsanati'l mu'minati fe mimma malakat eymanukum min فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض تنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدا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 Mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yuridu Allahu li yubayyin lakum ve yahdiyakum sunanallazina min qablikum ve yetubu alaykum. Allah hakim. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendirir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah temilu Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ya eyyühellezîne âmenûn Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Ve men yef'al Ve kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. İntec tenibu anhu ankum seyyiatikum eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyariz. <gülüyor>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 Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek, baş kaldıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.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 karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Ve'abudullâhe <gülüyor> ve meleket Eey hukun İ Allah Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın Ana babaya akraya yetimlere yoksullara yakın komşuya uzak komşuya yanınızdaki arkadaşa yolcuya,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 Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilikte olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. <gülüyor> şahidun her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak yevme izi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 وإن كنتم أرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من سائ فألم تجدوا ما أنفتم من طيبا فانسحبوا برجوهكم Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip, niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Alam tara ila al-lazil a'tun asyiban min al-kitab yasterunu zallalet ve yuridun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 Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. <gülüyor> Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik, işit işitmez olası, rayina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir bu yüzden pek az iman ederler ya Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. İnna Allah la yufriru en yushraka ve yufriru madun zalika limen yasha ve men faqad iftara isman Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. <gülüyor> Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. <gülüyor> Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tauta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Ula'ikellezine la'nehumullâh ve men yel'anillâhu felen tecide lehu nasîrâ onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. <gülüyor> Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler en yoksa insanlar Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. <gülüyor> Böylece onlardan kimi ona iman etti kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. İnnellezîne keferû biâyâtinâ sanfen nuslîhim nâr. <gülüyor>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 edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Evet.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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله Ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygamber'e itaat edin Ve sizden olan Ulu'l-emre idarecilere de Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe Gerçekten inanıyorsanız Onu Allah ve Resulüne Arz edin Bu daha iyidir Sonuç bakımından da daha güzeldir. <gülüyor> Muhammed, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Ta'u'tu tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Ve <gülüyor> izâ Münafıklara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a ve Peygamber'e gelindendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. <gülüyor> Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? Ula Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Allah! Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.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 Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. Ve izen le ateynâhum O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. <gülüyor> Ve kafa Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Ya eyyuhellezina huzu hidrakum fantsirusbaten ov Ey iman edenler Düşmana karşı tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Ve inne minkum fe in asabetkum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 Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse, bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. فَالْلُقَاتِ الْف۪ي سَب۪يلِ o halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاووت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وقالوا الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا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 Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez. Aynama <gülüyor> teku تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. <gülüyor>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 <Gülüyor> Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik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 kefâ billâhi ve kîlâ Sana derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Efe yeter <gülüyor> وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ لَوَجَدُوا كَثِيرًا Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ kendilerine güvenlik barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأساً الذين كفروا الله أشد بأساً وأشد تنكيلاً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 Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve izâ hüytum bitehiyyetin fe hayyû bi ehsene minhâ emruddûhâ. İnne allâhe kâne ala kulli şeyin hasîbâ. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allahu la illahü, ila la min Allahi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 Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş haşağı ederek eski konumlarına küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. <gülüyor>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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسل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 أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ما يلقوا إليكم السلام ويكفّو أيديهم فخذوهم واقتلهم حيث تقفتمهم وأولئك Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلّٰى خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَتٌ مُسَلَّمَةٌ اِلّٰى اَهْلِهِ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 <gülüyor> bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse,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 Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve men yektül Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ya eyellezine amenu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyenu I'm <laughs> the nedenler. Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır <gülüyor>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 Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>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 O ne kötü bir varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar فَأُولَٰئِكَ Allah اللّٰهُ Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. وَمَنْ يُهَاجِرْ الله الله kim Allah yolunda hicret ederse Yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberlerine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit Kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. <gülüyor> فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو توفروا أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا Ey Muhammed cephede sende onların müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun silahlarını da yanlarına alsınlar bunlar secdeye vardıklarında bir rekat kıldıklarında arkanıza düşman karşısına geçsinler sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyalarınızdan bir gafil olsanız da, size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun. Tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah İnkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Fe izâ qadaytunussalâta fe zhkurullâhe qiyâmen ve kuûden alâ cunûbikum. Fe izâ qm'nentum fe aqimussalâh. İnne s-salâta kânet alâl-mûminîne kitâbı. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere, belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Ve <gülüyor> la <gülüyor> Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan. Onların ümid edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Inna anzalna ilika bil bima Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Allah Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah Geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. Ha! İşte siz öyle kimselersiniz ki diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? <gülüyor> Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Ve men yeksib ismen fe ala ve Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş apaçık bir günah yüklenmiş olur. <gülüyor>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 Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. La hayra fi kesirin min illa man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 Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. <Gülüyor> on etminbe Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti. Ve o da and olsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım dedi. <gülüyor>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 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Şeytan onlara birçok vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor. أُولَٓئِكَ مَأْوَاهُمْ İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. ''Vellezîne İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Leyse ve la ehlil kitab. Men su. İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulabilir. <gülüyor> min olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Ve men ehsenu dinen esleme vejhehu lillahi ve huve muhsinun kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah, İbrahim'i dost edindi. Göklerdeki her şey... Yerdeki her şey Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcıdır. <gülüyor>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 وَإِنِّمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْسِنُ وَتَتَّقُو فَإِنَّ Allah Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. وَلَن <gülüyor>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 Onların her birini zengin kılar, başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي وَمَا فِي وَكَانَ اللّٰهُ وَنِيًّا حَمِيدًا Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Ve lillahi ma fis ve ma fil Ve billahi Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. İn yeşa yuzhibkum eyyuhen nas ve Ve kana Allahu ala zalika kadira. Ey insanlar, Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Men kana yuridu sevabet dünya, fengid Allah sevabet dünya ve alaikera. Ve kana Allahu semiyan baciira. Kim dünya sevabı nimeti istiyorsa, bilsin ki.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 İman edip, sonra inkar eden, sonra inanıp, tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Beşşirin münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. اَلَّذ۪ينَ يَتَّقِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنْ Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. <gülüyor> İ Allah muce Oysa Allah size kitapta Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın Aksi halde,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 للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم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 kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. İnnel munâfıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum.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 Onlar küfürle iman arasında bocalıyıp dururlar. Ne bunlara müminlere ne de şunlara kâfirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ya Edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz <-sama> <Ummma> <Sessiz> ki münafıklar... Cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. İlla lüzzin tabu aصلاح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 وَكَانَ <gülüyor> اللّٰهُ Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. لَا <gülüyor> Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İntübdü khayran ev tuhfuhu ev ta'fuhu ansuhu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 İşte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُونَ بظلمهم، ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعف.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 Tuğru üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi açmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِذَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَمَّنِ Allah'u bi kufrihim Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir artık onlar inanmazlar ve <gülüyor> ه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا تبعاً ضن وما قتلوه يطينا برفعه بر الله إليه وكان الله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 O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor>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 Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunusa, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik. kad aleyke min ve kellemallahu teklima Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Resulem mübeşşirine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 Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Innallazin kafaroo asadu an Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. <gülüyor> Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. İlla tarika Ve Allah Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Buysa Allah'a çok kolaydır. Ya ay سَوْطَ دَجَاءَكُمْ رَسُولٌ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 vekil olarak Allah yeter. Len yestankif el mesih en yekun abden ve malaikatul an ibadatihi ve yestekbir fe sayahşuruhum ileyhi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 Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük tahsiyanlara gelince. Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır. Ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. Ya eyyühen nasi kadca. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil. Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ صِرًا Allah'a iman edip ona sımsıkı sararılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir ya onilla uyuut kupil kal inim ruun hele ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما سلسا مما ترك وإن